Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Balıkesir Şube Müdürlüğü Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisindeki Pınar Boğazı günübirlik kullanım Alanı ile Dalyan'ı 11 Şubat 2020 tarihinde 7 artı 13 yıl için kapı girişi ve büfe işletmeliği işi olarak özel şirketlere ihale edeceğini açıkladı. Sahinin kapatılmasına tepki gösteren Ayvalık Tabiat Platformu, ilçenin en güzel koylarından Ortunç'un halkın elinden alınma girişimleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı. Cunda'da halk plajı olarak kullanılan alanların günübirlik tesis olarak işletilmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarıldığını, Hakkı ve Yarımadası'nın da sırada olduğunu öğrendik. İnternet sitelerinde de duyurulan bu ihale, Tabiat Parkı'nın bireysel çıkarlar ve rant planlarına ne kadar kolay kurban edilebileceğini bir kez daha gösterdi. Bu kıyı şeridi ve koyların önemli bir bölümü, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisinde. Ayvalık kıyılarının nasıl korunacağı ve nasıl kullanılacağı hepimizi ilgilendiren çok önemli bir konu. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü'ne Tabiat Parkı'nın korunması ile ilgili verdiğimiz dilekçeye cevaben, bakanlıktan kadro alınması halinde koruma ekiplerinin arttırılacağı, Tabiat Parkı'nın korunacağı ve kaynak değerleriyle birlikte gelecek nesillere aktarılacağı belirtilmekte. Oysa bölgeyle ilgili planlamada özel sektöre kiralanacak alanlarda mescit, kafeterya, restoran, tuvalet gibi yapılar açılacağı, sahillere giriş çıkışların ücret karşılığında yapılacağı açıkça belirtiliyor. Anayasanın 43. maddesinin ve kıyı kanunu ve bağlı yönetmeliklerin kıyı alanlarının kamuya ait olduğunu, bu alanlarda mülkiyet oluşturulamayacağını ve herkesin serbestçe kullanımına açık olması gerektiğinin düzenlendiğinin altı çizilen açıklamada Kıyılarımızın sadece parası olanların değil hiçbir ayrım olmaksızın tüm halkımız tarafından eşitlik içinde serbestçe kullanımı için gereken her şeyi yapmaya kararlıyız denildi. platformchangeorg change.org.taksim Ayvalık Koyları Halkındır adresinde bir imza kampanyası başlattı. Artvin'in Boşka ilçesine bağlı Balcı köyünün aynı vadi üzerine üçüncü bir HES projesinin gündeme gelmesi İle köy halkı buna karşı harekete geçti. Daha önce biri vadiden vadiye su aktaran boru tipi HES olmak üzere iki ayrı HES kurulan köyde şimdi de üçüncü bir HES kurulmak isteniyor. Artvinden.com'un aktardığına göre ilk iki HES projesinde doğru bilgilendirilmedikleri için itiraz edemediklerini söyleyen köylülerse doğal tahribatı daha da arttıracak olan bu HES'in yapılmasına istemediklerini söyleyerek harekete geçti. Şirket yetkililerinin katılımıyla düzenlenen çet bilgilendirme toplantısına giden köylüler, bu HES projesinin köyün doğasının geri dönülmez zararlar vereceğini ve izin vermediklerini söyleyerek toplantıyı terk etti. Köy sakinleri HES projelerinde kimi yerel unsurların çıkar ilişkilerine dahil edilerek destekçi haline getirildiğini, projelerin paravan şirketler üzerinden başlatılıp sonra asıl sahiplerine devredildiğini belirterek, Şu anda sadece bir azınlık hesa e onay veriyor. Halkın %95'i karşı çünkü neler yaşandığını gördüler artık farkındalar diye konuştu. Programımıza iki güzel haberle devam edelim. İlk haberde Fransa'da yeni bir yasaya göre satılamayan gıda dışı ürünlerin dernek ve vakıflara verilmesi ya da geri dönüştürülmesi artık kanunen zorunlu oluyor. Euronews'dan Zehra Yıldız'ın haberine göre dünyada ilk olarak bu yasa 2018 yılında Noel sonrası bir internet alışveriş sitesinin satılmayan milyonlarca yeni ürünü imha ettiğinin ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. Ardından Fransa'da ekolojiden sorumlu politikacı Bruno Poisson bu tarz israfların önüne geçmek için yasa hazırlayacaklarını duyurmuştu. Söz konusu yasayla 2022'den itibaren G dönüşüm ambleminin olduğu ürünlerde 2023'ün sonlarında ise plastik şişelerin de arında olduğu diğer bütün ürünlerde uygulanmaya başlanacak. Fast food restoranlarda da tek kullanımlık plastikleri yasaklayan bu yasa bu ürünlerin tekrar kullanılabilmesi için gerekli çöp hazinelerinin 2023'ten itibaren zorunlu olmasını gerektiriyor. Yasaya göre çocuk menülerinde hediye olarak dağıtılan plastik oyuncaklarda kalkıyor. İkinci güzel haberde İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü 3 yeni güneş enerji santrali daha kuruyor. GİDİS atölyesindeki güneş enerji santrali ikinci etabını hayata geçirmeye hazırlanan Esot, Buca, Adatepe ve Çiğli-Ataşehir tesislerinin çatılarına da güneş enerjisinden elektrik üreten fotovoltaik paneller kurulacak. Esot'un tüm tesislerinin her yıl kullandığı 6 milyon 250 bin kWh elektrik enerjisinin tamamı güneşten karşılanabilecek. Esot'un mevcut elektrik fiyatlarıyla ödediği enerji faturasının bedeli 5 milyon lirayı buluyor. Yatırım maliyetinin geri ödenmesinden sonra kurulacak güneş santralleri sayesinde Esot en az 5 milyon lirayı bulan bir tasarruf yapmış olacak. Bu yıl 20 elektrikli otobüs daha almayı planlayan Esot halen mevcut 20 elektrikli otobüsün şarjının yanı sıra tüm elektrik ihtiyacının %18'ini de güneşten karşılıyor. Esot 65 olan güneş enerjili durak da 2020 stratejik planı kapsamında 250'ye çıkacak. Aydınlatmanın yanı sıra da yeni dönemde durakların sesli ve görüntülü uyarı ve duyuru sistemleri de güneşte çalışacak. Evet güzel haberlerin çoğalması dileğiyle diyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan Resulan Uygar Özesmi